Herkese iyi fikirler. 94.9 Açık Radyo'da bir Açık Deniz programında daha beraberiz. Evet 2009'un sondan ikinci programı bu. Evet epey bir zamandır bu programı yapıyorum. Genelde bu programda işte tane tekne dediğimiz zaman bir yelken vardır. Bir de motor yat vardır. Hatta bir de motor yatçılar diye de tırnak içinde hafif imalı söz edilen bir ee, işte ima vardır. Benim karşı olduğum ima. Ben çünkü yani denizciliğin araçla değil de insanla ilgili olduğunu düşünüyorum. Denizlilik kültürünün nezaketinin ve işte diğer ekleyeceğimiz her şeyin. Ee, fakat bir de e, atladığımız bir e, şey var belki. E, balıkçı tekneleri var. Gerçi bugün e, gezi teknesi olarak kullanılan birçok teknenin e, geçmişinde balıkçı tekneleri var. Zaten de ilk yani hani Özel mülki de hani bu gezi teknesi, keyif teknesi hangi yüzyılda başladı bilmiyorum ama önceleri bir e, ihtiyaç aracı halindeydi herhalde. E, diye Trollur var. Yani bu trollur dediğimiz tekne de işte balıkçı teknelerinden gelen e, ortalama 12-16 mil süratleri olan sıkı denizi tekneler. Bugün galiba biraz... Hakan Şanlı ile bunları konuşacağız. Hakan hoş geldin açıkçası. Merhaba, hoş bulduk. Önce bir Hakan'ı tanıyalım. Hakan'ın denize düşmüşlüğü var mı? Nereden bir tekneciliğe geldi? Hangi okul, nerelisin? Denize düşmüşlüğü var ama <gülüyor> e, tamamen alaydan var. <gülüyor> Herhangi bir mühendislik ya da böyle bir eğitim almışlığım yok. Ben e, Eskişehir'de okudum. Öyle mi? İktisat mezunuyum. İddiar bilimlerden, fakülteden mezunum. Bu oldum. Eskişehir e, çok hoş, enteresan bir şehir. Müthiş. Ben de Eskişehir doğumluyum aslında. Pek yaşamadım. Öyle mi? Ha, e, ben nedense bu Eskişehir, Eskişehir'deki üniversitelerden gelen gençlere pek bir ayrı kredi ayırıyorum ve kredi veriyorum. E, özellikle sinema. ...kesiminde Eskişehir kökenli... ...çok sıkı insanlar var. Çok iyi bir sinema televizyon bölümü var... ...okulun. Benim dönemde vardı... ...hala vardır. Tabi bilmiyorum. Şehir olarak da... ...üniversite şehri... Evet. ...tam anlamıyla. iki tane üniversitenin... ...yönettiği bir şehir diyebiliriz. Hı hı hı. O yüzden ben çok memnunum... ...aldım eğitimden. Orada bulunmaktan da... Hı hı. E Ama dediğim gibi denizcilik tabii orada ilgili değil. Ee, tamamen işletme yönetimiyle ilgili iktisatla teorilerle falan boğuşurken denizcilik hep kafanın bir tarafında kalıyor. E porsuk var mı ya. <gülüyor> <gülüyor> şimdi çok daha temiz bir porsuk var evet, galiba evet, bildiğim evet. kadarıyla. Ben eski kirli haline düşmüştüm. Çok... Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 5-6 yaşında. Evet. Işte. Eskişehir'de şuna tekne üretiliyor. Öyle mi? Tabii Aa. orada bir yapay sahil var. Ee, i̇nsanların porsuğa girebildikleri bir sahil var. Aa ah. Ee, ve birkaç tane de bildiğim kadarıyla atölye var. O e, porsunun üzerindeki e, gezi teknelerini üreten bir yer var orada. Bisikletler duruyor mu su bisikletleri? Ee, ee, yok hayır. Bizim evet. zamanında su bisikletleri vardı orada. Ee, benim tabii. zamanımda yoktu. Benim zamanımda Pors'luk çok ulaşım için de kullanılmıyordu daha doğrusu. Şimdi, Çünkü Şimdi kullanılıyor şimdi mu? Şimdi tabii şehrin içinde bir ulaşım ağı var. Ee, orada gezebiliyorsunuz bir yerlere gidebiliyorsunuz. Ufak botlar feri botlar var orada. Ee, Aa Orada yapılıyorlar bir de bunlar. Hı -hı. Dolayısıyla çok o konuda da bir adım atıldı orada Tabii Eskişehir sadece üniversite değil zamanda bir sanayi şey Yani orada ciddi işte bu Tabii. devlet demiryollarının Elbette. lokomotifleri Elbette. yapılıyordu ve Hatta Ecevit'in ambargo döneminde de orada Elbette. bir patlama olmuştu şey olarak Yani getirtemiyorsak biz yapalım Yani şöyle düşünün ilk yerli otomobilin yapıldığı yer burası Hı -hı. Neticede otomotiv sektörüne de şu anda Cevap veriyor oto sanayisi güçlü endüstrisi güçlü Hı -hı. tekstil var e, yapı sanayisi var yani aslına bakarsanız e, hemen hemen her şeyi bulabileceğiniz bir şehir benim e, yaşayabileceğim şeylerden bir tanesi ben böyle sınıflandırırım burada o, yani, o yüzden benim yaşayabileceğim bir şehir peki Eskişehir'den sonra e, denizcilik ondan önce başladı Çok Hı -hı. genç yaşta başladı. Nerede başladı? Ben daha ortaokuldayken Hı -hı. İstanbul Yelken'de kursiyar olarak Yelken yapmaya başladım. Hı -hı. Oradaki şu anda tabii çok uzak kaldım bilmiyorum metodoloji nasıl gelişti ama biz optimisten sonra kadete geçip Hı -hı. kadette de bir başarı elde ettikten sonra bize böyle bir eski püskü bir tekne verirlerdi. Evet flokcuya ve sana bir ekip olarak Bir kadet verirlerdi fakat Gerçekten yani her tarafı perişan Deliklişik bir tekne bunu tamir etmemiz Ve bununla yarışa katılmamız beklenirdi Ama bu, bu çok bu müthiş, şey. bu müthiş bir metodoloji Yani evet. bunu e, Çok doğru planlamışlardı o tarihlerde İnsanlar teknesini yapıp ...onun yarış koşullarını hazırlayıp... ...ondan sonra da o tekneyle... ...işte e, İstanbul'daki çeşitli... ...yarışlara katılmayı hedefliyorlardı. Tabi bu tür... ...bu bir sahiplenme duygusu getiriyor. Evet herhalde. o Çünkü, sizin tekneniz evet, oluyor. Tekneni oluyor. Evet kendi teknene oluyor. Yani ben de mesela hala... E, ...teknemde çok fazla... ...her şeyi kendim yaptığım için... E, ...şeyi görüyorum yani... ...ben 40.7 sahibi bir sürü arkadaşım var... E, ...onlar daha çok işte hani bahçeli ev var... ...yazlık var filan gibi... ...ama bunu tırnak içinde söylüyorum... ...hesi yarışçı, çok iyi evet. denizciler vesaire... ...ama tekneyle kurdukları ilişki... ...mesela daha kolay satabiliyorlar... ...ben size mesela... o ...benim tekneğimi satmak demek... ...benim için hani... ...kendi parçam bir şey <gülüyor> evet. satmak... ...yani o çünkü baktığım zaman... uzun ben zımparaladım, benlik yaptım... ...tamir ettiğim, edemediğim... ...aklımın orada olduğu bir çatlak patlak... ...vesaire <gülüyor> neyse... Yani bu söylediğim metot hakikaten çok eğitici bir şey yani. Kesinlikle doğru. Bir çocuğun elini de kullanabilmesi. Zaten her zaman onu söylüyorum. Benim işim gereği şu anda yaptığım tekneler işte e, CTP yani cam takviyeli polyester diyoruz biz Türkiye'de fiberglass'tan yapılıyor ve yoğun el işçiliği, yoğun emek yoğun bir sektör. İlk elime zımparayı aldığımda o yaştaydım ben ortaokuldaydım ve hmm. kendi bana bahşedilmiş bir tekneyi suya indirmeyi amaçlayarak o zımparayı yapıyordum. Evet. Herhangi bir ticari kaygı yok hiçbir şeyin farkında değilseniz sadece bir göreviniz var bu teknedeki bu deliği kapatmam lazım sonra da boyamam lazım zımparalıyı boyamam lazım sonra da denize inmem lazım Ve de onun su yapmaması lazım ve, ve, ve de sonradan işte süngerle maşrapayla su atmamam lazım <gülüyor> yarışın ortasında dolayısıyla böyle bu, bu şekilde başladı sonra uzun bir ara verdim ben buna İşte okul araya girdi, lisede bununla uğraşamadın, basketbola döndüm başka şeylere merak sardım. E, bu biraz aslında e, bir e, hani vaka olarak şu anda da var. Belki farklı biçimlerde var ama hatta biz bunu zaman zaman bu programda konuştuk. İşte genç bir çocuk optimistle başlıyor, işte 4.70'e kadar gidiyor vesaire evet. filan. Fakat bu üniversite belası diyeyim. Yani o sınavlar ve bir gelecek kurma Kesinlikle. endişesi e, çocuğu çat diye bütün o hobisinden kopartıp Kesinlikle. götürüyor. ve Hayat gayeleriyle falan bir süre sonra işte e, yok e, gidiyorlar. Yani çok azı e, yat yarışlarında dümenci vesaireci, aşüstücü, e, navigatör olarak falan geliyorlar ve devam ediyorlar. Zaten onların bir kısmı daha sonra tasarımcı vesaire falan olup yani sektörün içinde e, adapte oluyorlar ama yüzdesi çok az. Evet. <Gülüyor> Şöyle bağlamak lazım ben o yıllarda kopmamın asıl nedeni zaten dediğin şey çünkü öyle bir imkan yok. Hı -hı. Sana bu imkanı verebilecek bir tahsil hayatı yok şu anda ülkede. Yani evet. hem okuyacaksın hem gelecekte para kazanacağını garanti altına alacaksın Hı -hı. hem de bir yandan da bunu sürdüreceksin denen bir kültür yapımız yok. Biz şimdi birazdan konuşuruz bu işin Hı -hı. hep kültürle ilgili kısımlarını ama Tabii. bu... Burs ne yazık yok. yok. Burs yok. Mesela yok. Ge geçen hafta e, işte e, genç 14-15 yaşında e, çocuklar e, ve hocaları ve bir tanesinin babası e, buradaydı. E, bir tanesi Amerika'dan yelken yaptığı için e, burs kazanmış. Şimdi... Ne diyebilirim ki? Düşün yani biz bizimse burada olimpiyatlara hazırlanan bir sporcunun bile... Evet. bu e, performansının e, kendi hayatında bir karşılığı yok yani ben ayı... ben inanıyorum ki yelkenin e, bir spor olarak bile görülmediği yerler vardır ülkemizde Aynen. yani Aynen. böyle bir spor mu var böyle bir branş mı var insanlar ne yapıyorlar e, diye düşünülebilir bile biz yüzmeye bile sahip çıkmamışken henüz Hı -hı. E, bu çok zor e, ülkede böyle bir imkan olmadığı için ben tabii çok uzun yıllar koptum ama Bir kere o denize düştünüz mü? Hı -hı. Bir daha unutmazsınız. Ya pek burada bir lafımınız mı bir şey anlatmak istiyorum şimdi konu sürgüler Bursa Bursa işte hani yelkeni şey yaramazlık gibi evet. addeden bir sosyal yapıdan söz ediyoruz. Fransız çizer Senpey bilir misin? Duydum ama evet. hiç ee, Onun şöyle bir karikatürü vardı. Eee işte bir çocuk gitar çalıyor. Annesi geliyor çok kızıyor azarlıyor işte ama konuşma yok. Balonlarda işte kitaplar var balonların içinde. Ondan sonra e, e, karakter devam ediyor. Çocuk işte üzülüyor gidiyor ders çalışıyor ama bakıyor tekrar gitar çalıyor. Gene azarışı diyor bu böyle gidiyor gidiyor. Son kare <gülüyor> çocuk e, bir müzik starı olmuş. Odasında <gülüyor> kitap okuyor. Annesi gelmiş azarlıyor. Balonda gitar var. <gülüyor> de, tabii. Ya işte ya, aile de çok önemli. Ee, yani beni ailem her zaman çok desteklemiştir ama... ...onlar sana doğru yolu gösterirken tabii bir 10 yıl 15 yıl sonrasını düşünmek zorundalar. Hı, tabii. Ve... Kendi düşüncelerinde şunu söylüyorlar açık açık ya tamam yap yelken yap ama yani 15 yıl sonra ne yapacaksın? İşte birçok futbol kırdı bu şeyi. Tabii. Şimdi tabii. futbol oynayan yetenekli ee, çocukları anneleri babaları aynen anlattı. Ama burs, burs örneğinden yola çıkın. Evet, yani <gülüyor> futbolun da aslında ulaştığı nokta o burs örneği gibi. O <gülüyor> mu? Birileri burs veriyor, sponsorlar artıyor, para artmaya başlıyor. Ekonomik olarak siz özgürlüğünüzü elde edebiliyorsanız o zaman o da sporu yapın. Hı -hı. Şimdi çok amatörce konuşacağım şimdi ama bana göre sporluktan da çıkıyor zaten o. Evet doğrudur. Mesleğe dönüyor, işe dönüyor. Dolayısıyla Hı -hı. Bir, bir meslek sahibi olabiliyorsunuz futbolcu olup. Hı -hı. Ama Türkiye'de yelkenci olup da meslek sahibi olamıyorsunuz. Tabii. Ya da işte bir iki kişi çok aradan e, şansı yaver gidip bir şeyler <gülüyor> sahibi olabilir. Tekne sahibi olsaydın bir de böyle bir 8-10 kişinin de haftasını eğlencesini evet, karşılamak evet, evet, zorunda kalıyorsun. Evet, evet. Böyle görülüyor çünkü işte en iyi tekne arkadaşının teknesidir <gülüyor> lafı buradan evet, çıkıyor. Evet. Biri bir tekne aslında gezelim adaları gezelim şuraya gezelim oraya gelin. Yani. Yerice girelim. <gülüyor> Dolayısıyla bu kültürle ilgili bir durum. Hı. Ben de bu ülkenin içinde... E, ...büyüyen, eğitimini alan bir insan olarak... ...belli bir süre bundan bayağı bu uzak kaldım. Peki Hakan'ın hikayesiyle devam edelim. Biz Eskişehir'den başladık. Yelken ile ilişkini şey yaptık. Koptun, yurt dışına gittin galiba. Yok, yurt dışına gitmedim. Şöyle bir durum var. yani Geziyordum, yani yurt dışına gittim. İşte akrabaları ziyaret ettim. O kültürü, o teneffüs ettiğim hava oradan geliyor biliyorum ama... Asıl tekneye dönüş onunla da çok ilintili olmadı. Hmm. Ben üniversiteden sonra her üniversite mezunu genç gibi. Eee şimdi okul bitti ne yapacağım? Ee, birkaç ay böyle düşündükten sonra ya okulda bana ne öğrettiler? Hmm. Bari gidin bir icra etmeye çalışayım bu e, öğretilen şeyleri deyip muhasebeye döndüm. Hmm. Yani bir düşün, düşünebiliyor musunuz ben muhasebe yapacağım muhasebeye döndüm. <gülüyor> ...dayın mali müşavir beni sağ sağolsun yanına aldı gel dedi boşta durma bari yanımda bir şeyler öğrenmeye çalış 3-5 kuruş para kazanırsın dedi. Evet. Onunla başladığım anda ben tekneye geri döndüm. Çünkü <gülüyor> muhasebesini tutmak istediğimiz tutacağımız kurum bir tekne fabrikasıydı. Anladım. <gülüyor> <gülüyor> ve ben o kapıdan içeri girer girmez o e, sitren kokusunu, polesteri ve tekneleri gördüğüm anda... Ee, tamam dedim ben ben buraya evet aldım. yani ben geri döndüm bu bunlar benim hayatım bir parçası olmalı çünkü ben hala o ortaokuldayken e, ufak kadet teknemizle işte İstanbul Yelken'in birazcık açıklarında Marmara <gülüyor> Denizi'nde ara, alabora olmuş e, alttan salmayı çıkarmaya çalışan bir e, çocuk hayali ...kuruyorum hala kafamda... ...o günü düşünüyorum... ...peki o çocukla konuşmaya devam edeceğiz... Ee, ...bir müzik arası... ...vermek istiyorum... ...girelim mi? Girelim... ...girdik mi? ...Kane çaldık bu hafta. Ben de ne çaldığımızı bilmiyordum. Genelde böyle oluyor programda. Çocuklar müzik koyun diyorum. Sonra ya ne çaldık ne çaldık diye. Çok güzel çok beğendim ben. <gülüyor> Peki Hakan'la sohbete devam ediyoruz. Şu çocukta kalmıştık. Evet. Büyümüş ama muhasebe fabrika ama hala aklı. Belki 11-12 yaşlarındaki. Kesinlikle. Hayat, Yer, hayatımın en güzel günleriydi İstanbul diyebilirim. İstanbul Yerken Kulübü açıklarında. O zaman da herhalde temiz miydi deniz daha Çok daha temizdi düştüğümüz zaman mazot kokusu almıyorduk <gülüyor> şimdi ne yazık ki öyle değil ama e, neticede o günlerden o havayı o denizi soluyup bu günlere getirebiliyor insanı. Peki e, muhasebeci olacak iken e, işte muhasebesini tuttuğunuz firma tekne yapım firması evet. çıktı evet. Tamam sendeki heyecan coşku tamam da onlar seni nasıl kabul ediyor ne yaptın yani gidip <gülüyor> tak tak kapıyı vurup ben geldim mi dedin. Yok ne, ne yaptım ee, yapmamam gereken bir şey yaptım aslında ee, orada bulunduğum saatlerde işte e, hesap kitapla ama bir mazeret uydurup e, devamlı aşağı inip teknenin arasında dolaşıp onlara dokunup Hı -hı. ustalarla konuşup nedir ne yapıyorsunuz buna işe yarıyor burası Hı -hı. nasıl oluyor. ...gibi bilgileri toplamaya başladığımda... ...tabii bu bir süre sonra patronun... ...tepkisini çekiyor ve diyor ki... ...bana... ...bir karar vermen lazım... ...tekneci mi olacaksın... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...muhasebeci mi olacaksın... Yani ...yukarıda yapman gereken bir iş var yapmıyorsun... ...devamlı oralarda görüyorum seni... E ...ondan sonra ben... ...kararımı verdim ki ya... E ...bu yolda ilerlemeliyim... E ...insanın yüzüne bazen şans gülmelidir... ...kendi şansını kendin yaratırsın ama işte... ...bir ortamda hazırlanmalıdır buna... E, şey, Hakan Şanlı'nın soyadının arasında bir S şey kararışmış. <gülüyor> evet gerçekten şanslı bir düzenleyebilirim. Da e, pek fazla çaba göstermeden e, oradaki o kurumdaki birtakım e, yapısal değişiklikler sonucunda bir Amerikalı e, genel müdür oraya e, geliyor ve e, yeni bir te, tamamen baştan bir kadro kurmak isterken bir tercümana ihtiyaç duyuyor. Hı hı. Benim de yabancı dilim Bu arada firmanın ismi ne? Marintek, ha, Marintek. Yani ha. Çok ünlüdür aslında evet, Türk canım, tabii denizciliğinde tabii, tabii, tabii. Dolayısıyla o yeni yapılanmanın içerisinde ben sıfırdan işe başlıyorum Aslında çıkış noktası bu oluyor Ben ondan sonra Amerikalı genel müdürünün felsefesiyle bu işlere başlayıp ...sıfırdan... Nedir fark aradaki? Yani sen Amerikalı müdür geldiği zaman... ...Marintek'in eski yönetimi... ...eski yapısını kavrayacak kadar... Tabii, ...çalış zaman tabii, geçirmiş miydin? Peki tabii. o zaman hemen öyle bir şey soru sorayım. Zamanımızın da az olduğunu uyarayım. Ben böyle bir sürü soru soruyorum. Sonra konuşmak <gülüyor> istediklerim... ...onunla bir programda daha yaparsın. Evet. <gülüyor> Bizim... Tekne yapım felsefemizde o Amerikanlı'nın gelip yeniden kurduğu yapı arasında nitelik farkı nedir? Tamamen farklı. Yani onlar çok ayrı bir dünyada yaşıyorlar. Biz ayrı bir dünyada yaşıyoruz. Hı -hı. Ee, aslında özet geçmek gerekirse Amerikalı'nın felsefesi çalışmaktan geçiyor. Çok çalışmak, verimli çalışmaktan geçiyor. Hı -hı. Türkiye'de herkes bir işi çok iyi yapabilecek durumda. Bunun farkında da olmayabilir Hı -hı. ama... Eksik olan şey çalışma prensibi. Yöntemler. Yöntemler ve verimlilik. Hı hı. E, muhakkak ki çok iyi tekne yapabilirsiniz diyordu bize. Hı hı. Ben buna kesinlikle inanıyorum. Sizi bir odaya sokayım, hı hı. zaman ve maliyet kavramlarını odadan çıkarayım, size hı hı. malzemeyi vereyim, dünyanın en iyi teknesini yapabilirsiniz. Hı hı. Ama gerçek hayat böyle değil, zaman ve maliyet kavramları var, hı hı. işte siz bunu yapamıyorsunuz demişti. Hı hı hı, hı. Hepimiz burada tekneci olabiliriz hepimiz denizi tekneyi <gülüyor> sevebiliriz ama bu kurum para kazanmak istiyor benim işim bu hı hı. ben size para kazandırmak için geldim dolayısıyla yapılması gereken yöntemi değiştirmemiz gerekir dedi önce bütün kadrodan başladı Tabii bir değişime direnç vardır bizim ülkemizde hı hı. değişime direnç ortadan kaldırmak için kadro tamamen yenilendi ee, Onun içinde yer alıp dediğim gibi en temelden yaşıyorum. Peki kadro yaşıyorum. yenilenirken elemanlarla sohbet edip kriterler de değişti o zaman. Yani eleman kadro değiştiği zaman hani. Bütün felsefeyi değiştirdi. Yani o güne kadar yapılan yapılmak istenen yani her şeyi. Şunu anlamaya çalışıyorum yani. Tamam bir sürü işçi var biliyoruz ama onların kendi aralarında belli ne diyeyim işte. ...ustalık farklılıkları tabii, var. Tabii, Görevleri yani de farklı. İşe farklılıkları da farklı. var. Yani evet. kimi usta kaytarır, kimi usta o işi namus meselesi yapar... Evet, e, ...zarar yani. etse bile evet. on, hayır ben bunu söz verdiğim şekilde bitireceğim der. Kimisi ya Biz bir sepet yapmaya çalıştık orada. Bu sepetin içinde çürük yumurtalar vardı. Bunları önce ayırmak zorunda kaldık. Hı -hı. Bunun belli başlı test yöntemleri vardı. Amerikalı çok zaman harcamaz bunlarla. Hı -hı. Yani bir, bir topluluğa bir görev verir... ...15-20 dakika içinde işine yaramayacağını tespit eder. Fazla da uğraşmaz. Hı hı. E, oradaki sosyal güvenlik bizimki gibi değil Orada e, işin bitti denildiği anda kapıdan dışarı çıkarsın Kimse Aa, bu adamı çıkaramazsın şunu yapamazsın filan demez Hı -hı. E, Dolayısıyla o işi çok hızlandırmak adına bir, ilk başta böyle bir yöntem geliştirdi Daha sonra da elimizdeki gerçekten sağlam ustalarla oturup e, çok ciddi konuşmalar yapıldı Yani Hı -hı. bugüne kadar bu tekniği el parasıyla su parasıyla yapıyordum Hı, -hı. Su zımparası bundan sonra satın almıyorum bu fabrikaya. Yok yapamazsın. Makine aldı makineyle yapacaksını kafasında değiştirmek için çok ciddi konuşmalar yapıldı. Hı hı. 35 yıllık polyester ustasına artık bunu böyle yapamazsın. Yaptığın şey yanlış çok, demek çok, çok ce cesaret ister. Ve zor. Çok zordur. Çok zor kabul edilir. Etmeyenler oldu zaten. Hı hı. Ama e, bizim insanımız gerçekten... E, Yanlış kelime kullanmayayım. İçinde bir saflık var. Hı -hı. İnsan, bir insana güvendiğiniz zaman o saflık ortaya çıkıyor. Hı -hı. Ve e, o Amerikalıya çok güvendi bizim ekibimiz bir şekilde. Yeni kurulan ekip. O şekilde bir başarı sağlandı. Ben orada işte o zımpara işinden de e, başlayarak. Ya zımpara e, işte, yaptın. Elbette. Tulumu giydim. E, teknenin içine girdim. Kalıbın içine girdim. Laminasyon yaptım. Çocuk. Jelkot dediğimiz boyayı e, vurdum tekneye. Yani her türlü görevi yaptım. Sonra da kademe kademe kademe, kademe yöneticiye kadar gittim. Hı hı. Muhasebeye döneyim hiçbir zaman pişman olmadım. Bir şirketi yönetirken muhasebe bilmek zorundasınız. Evet. Bu kadar basit. Dolayısıyla... Aslında bir, bir işi yaparken de muhasebe Tabii. bilmek zorundasın. Ee, bir tekne yaparken de biraz. Mesela ben de mimarlık okudum ama mimarlık hiç yapmadım meslek olarak hı hı. ama hala mimarlığın bana olan katkısını Makır. çok net görüyorum. Yani, e, çünkü o şey, hani bir şey analiz etmek ve oradan bir senteze ulaşmak için muhasebede de böyle bir şey aslında. Yani maliyet dediğin şey de de çok yaratıcı olmak gerekiyor. Kesinlikle. Çünkü rekabet varsa e, maliyetleri düşürüp ama kaliteyi yükseltmek gibi bir cambazlığı becermen gerekiyor. Zaten günümüzde as asıl konu bu. Artık Biz tekne yapıyoruz dediğinizde kimse size dönüp Aa, nasıl, nasıl yapıyorsunuz demez. <gülüyor> evet. Herkes tekne yapabilir. Bugün işte ülkenin can damarını attığı tuzdaya inin. Hı -hı. E, herhangi bir atölyeye girin kapısından. E, hiç düşünemeyeceğiniz insanlar bile tekne yaparlar. Hı -hı. Hatta kötü tekne yaparlar da demeyeceğim. Paralarından bazıları da çok iyi tekne yapar. Bu adamlar mühendis de değildir o değil bu değil ama tekne yaparlar. Hı -hı. Artık dünya bununla uğraşmıyor. Herkes tekne yapabilir ama kaliteli... Ucuz maliyetli, verimliliği artmış bir tekneyi yapmaktır asıl olan. Bir de, bir de kalite artı uzun yaşam. Tabii ki. Yani Tabii çok ki. kalite ama bir sene sonra Tabii. o kalite yarıya kadar düşerse o iyi bir tekne olmaktan çıkıyor. Her zaman şunu söylüyorum, sürdürülebilir. Evet. Kaliteyi yaratması gerekir. Bir ülkenin, bir hmm. sektörün hmm. E, lokomotif sektör olabilmesi için. Hmm. Sürdürülebilir kalite yaratıldığı anda e, başınız belaya girmez. Hmm. Öyle ya da böyle para da kazanırsınız. Ülkenizin tanıtımını da yaparsınız. Her türlü firmanızın da tanıtımını yaparsınız. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Bizim ülkemizde bu eksik, hala eksik. Hmm. Bir tekneyi yapıyorsunuz, çok güzel yapıyorsunuz. Ona harcadığınız emeği, zamanı, motivasyonu ikinciye yapamıyorsunuz. Hı, ve kalite bir anda düşmeye başlıyor. İşte burada maliyetler işin içine giriyor. Hı. Tekneyi sattınız, para kazandınız, kazanamadınız, ekip dağıldı, o oldu, bu oldu, ekonomik kriz oldu, bir sürü dış etken var. Hı. Bunları sürdürülebilir kılabilmek işte çok az kuruma nasip olabiliyor. Bir de bir şey var sanıyorum bu tür sektörlerde insan faktörü yani bir firma, bir kurum yeterdince işçisine çalıştırdığı insanlara uzun vadede güvence veremiyorsa çok çabuk kaçmalar başlıyor. Yani senin çok iyi ustanı, çok güvendiğin evet. kaliteni işte konuştuğumuz şeyi sağlayacak olan ustana bakıyorsun, ertesi gün kaybolmuş. Başka çok, çok firma gelir. Zaman, evet. ha, yani bu temel sorun ama bunun karşılığı da aslında insani bir karşılığı var. Çünkü e, eğer yani mesela ne var Türkiye'de bunun önünde? Koç var. Koç grubunda neredeyse giren oradan çıkar. Çok az kurumda çalışıp da ben buradan emekli olacağım diyebilirsiniz. Evet, evet. Yani sanıyorum temel sorunlardan bir evet. tanesi de bu. Peki e, Marintek'te ne kadar çalıştın Hakan? Marintek'te 3 yılının e, sonunda e, artık oradaki görevimin sonuna geldiğini ben tespit ettim kendimde. E, ne demek bu? E, şu demek biz orada <gülüyor> seri üretimi yapıyorduk. Ee, bir süre sonra bu bir bant sistemidir aynı otomasyon e, otomotiv sektöründe olduğu gibi bandtan çıkan teknelerin çıkış günleri jelkota giriş günleri her şey bellidir. Hı hı. Ee, bir süre sonra ve sistemde de fazla bir oynama yoksa sistem güzel işliyorsa o artık dönmeye devam ettiyse siz sabah fabrikaya girersiniz. Rutin kontrollerinizi yaparsınız sonra hiçbir şeye müdahale edemezsiniz değişiklik olmaz sorun çıkmaz hı -hı. fabrikanın koridorlarında herhangi bir işçi Hakan Bey Hakan Bey koşun diye size seslenmez olur Tata -ta, şimdi ben burada ben bir, <gülüyor> burada bir soru soracağım adrenalin senin hayatında önemli galiba Yani e, adrenalinden çok e, so, ben yöneticinin sorun çözme kabiliyetinin körelmemesi gerektiğine inanıyorum Hı hı Ee, dolayısıyla böyle çok rutine bağlanmış işlerde <gülüyor> Valla eğer bu sorun aşkın e, sahici ve sanayi bir şey, doğru bir ülkede yaşıyorsunuz Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle bu bağlamda düşünürsek hiç işsiz kalmayacağım galiba <gülüyor> <Evet>. gibi geliyor <gülüyor> ya İsveç'te falan çok evet. sıkılabilirsin herhalde Yani ben çünkü e, bahsettiğim Amerikalı genel müdürden ilk öğrendiğim şey bir e, tekne üretim fabrikasını sıfırdan inşa etmekti Bana dört duvar ver e, ve işte kalıpları da yaptıktan sonra bir üretim kapasitesi önüme koy ben bunu üreteyim gerisine karışma bunu öğrenmiştik. Hı -hı. E, bütün her şey kurulduktan sonra gereği yapacak bir şey kalmadı Aynen. bir sabah fabrikadan içeri girdim. ...bekçi e, köpeklerimiz vardı... ...fabrikanın bahçesinde... ...onların yerinin değiştirilmesiyle ilgili... sabah saat yedi buçuğunda yaklaşık 15 dakika... ...fikir teatrisinde bulundum... ...bekçimizle... E, ...çünkü misafirler geliyor, bayiler geliyor... ...köpekleri burada görmesinler, arkaya geçsinler... ...odama doğru giderken... ...dedim ki bir dakika ya sen 15 beş dakikadır... ...neyin peşindesin, neyi düşünüyorsun... ...tamam dedim artık burada değiştirebilecek... ...bir şeyim yok... E, ...o yüzden bir karar verdim ve oradan... ...ayrıldım... Peki bir teklifle mi ayrıldın yoksa? Yok hakikaten... hayır hiçbir yani. teklif yok. Aldım, aldım ceketimi pardon Aynen, teşekkür öyle. ederim ben gidiyorum evet, dedim. Yani artık peki, değiştirebileceğim şey olmadı. O Amerikalılar ya da yönetim ne dedi? Amerika'lı şaşırmadım. gitmişti. 2 e, yıllık bir kontratı vardı. 2 yıl içinde kapasiteyi sağlayıp görevini tamamlayıp görevi bize devredip Hı -hı. E, o Amerika'ya dönmüştü çoktan peki, zaten. Peki itiraz gelmedi mi? Yok pek de bir itiraz geldiğini söyleyemem. Ya. Bunun nedenini Biz... zormayacağım. <gülüyor> Şimdi bu, bu işlerin hepsi maliyettir. Fabrikada işler çok iyi gitmeye devam ederse, hı hı. işlerin çok iyi gitmesini sağlayan o yüksek maliyetli insanların da görevleri eskisi kadar yoğun değilse, hı. o şirketi yöneten insanlar, o şirketin sahipleri, yönetim kurulu başkanları da, ...bir yere kadar etiği korumak adına dayanırlar... ...bir yerden sonra zaten teklif onlardan gelmeye başlar. Sonra muhasebe girer Eternin. yeniden. Ondan sonra muhasebeye geri dönmüş oluruz. <gülüyor> Dolayısıyla ben ona mal vermeden... <gülüyor> ...yeni bir macera için... ...kendimi birazcık kıza çektim. Bu sürede insan düşünüyor... ...vakti oluyor bir yirmi, yirmi gün kadar. Peki... Ee, ...hemen şunu sorayım... şimdi ...sorun çözmek... Evet. ...asıl hayat... Evet. Yani ...iş hayatının keyfi diyelim öyle tanımlayalım işi bıraktığın zaman teknede devam edeceğine karar vermiş miydin? Kesinlikle. Yoksa yani başka bir sorun çözmek üzere buradan Yok şimdi sıfırdan... e, uzmanlaştığınız konuda ilerlemelisiniz. Başka sahaları işgal etmemelisiniz. Benim hayat felsefem budur. Bir işi iyi yapıyorsanız onu iyi yapmalısınız. Değil ben her işten <gülüyor> iyi yapıyorum. Ben böyle her tarakta da bir sürü bezi olan adam olarak. Yok ilgilenin. Hobi olarak mutlaka ilgilenin. Yani işte her şeyle ilgilenin. Ama profesyonel anlamda insanların ekmek kazanacağı bir işe girdiğinizde o işte uzmanlaşıp gidin. Sonra çünkü sizden zarar görüp hiç suçu olmayan insanlar da etkilenebilirler. Peki hemen sana şurada bir soru sorayım. Gene konuştuğumuz konuyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu tür işlerde şimdi iktidar söylediklerinden da iktidar şeyi geldi de hani uzmanlaşmak aynı şeye devam etmek filan evet. gibi. Şimdi bu tekne sahibi usta ilişkisi ya da. E, fabrikadaki yönetim artı usta ilişkisinde benim genel tespitim şu bilmem katılır mısın usta senin işini onun yaptığı işi iyi bildiğini bilirse daha iyi çalışıyor bu çok doğru bir tespit ee, öncelikle bizim yapmaya çalıştığımız şey Türkiye'deki bu ustaların ellerini kullanmak hı. şimdi Ahmet Usta deriz bu adama hı hı. İşte Ahmet Usta, Ahmet Usta olarak kalıp o el maharetini, o hünerini oraya göstermek zorunda. Orada Hı -hı. sergilemek zorunda. Hı -hı. Biz Ahmet Usta'nın neyi nasıl yapması gerektiğini Ahmet Usta'dan daha iyi bilmek zorundayız. Hı -hı. Daha iyi hesaplayabilmeliyiz. Hı -hı. Onun yapacağı ya da yapması muhtemel olan yanlışları önceden görüp onu uyarabilmeliyiz. Hı -hı. Ahmet Usta bunu gördüğü anda Hı -hı. işte o zaman güven ortamı evet, başlıyor. evet. ...tam bunu söylemeye çalışıyordum. Türkiye'de ciddi bir takım firmalar kuruluyor tekne üretimiyle ilgili. Onlar bunu keşfetmiş durumdalar işte 10 yıldır. Hı hı. Bunu bu şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Yöneticilerini konunun uzmanı hale getirip ustanın karşısına hı. öyle çıkarmak hı hı. zorundalar. Hı hı. Çünkü öbür türlü usta bunu terse çevirebilir. E Zaten ama şimdi bak hayatın bir sürü alanda bunun karşılığı var. Kaptanlık da öyle bir şey. Yani bir her yerde sen de sende işte denize ilk defa çıkan insanlarla çıkmışsındır denize. Evet Orada gözün içine bakıyorlar. Senin kaptan olarak her şeye hakim olduğunu bildiğin anda anladıkları andan itibaren iyi ekip oluyorlar. En küçük bir açında bakıyorsun küçük başkaldırmalar başlıyor. Ama yandaki tekneye bak onlar bilmem ne yapıyorlar falan diye başlıyor. Bu, bu, bu güven. <gülüyor> her ortamda güven çok önemli. Güven meselesi. Evet. İnsanlar size güvenmeye başladıklarında anlayın ki sizin konunun uzmanı olduğunuzu anlamaya başladılar. Evet. Ondan sonra suyun akışı gibidir bu. Peki, e, marintekten ayrıldın, e, bir iki ay ara verdin. Evet, ondan sonra <gülüyor> ciddi bir teklif geldi. Sıfırdan bir fabrikanın yeniden yapılandırmasıyla ilgiliydi, tam bana göreydi. E, aynı macera yeniden başlayacaktı. Bu po, Polin, yok, Fipol mi? Fipol'den önce, Fipol'den önce deniz yatçılık firmasında hmm. çalıştım ben. Sea Marine teknelerinin üretimiyle ilgili. Fabrikanın baştan kurulması, üretim bandının yeniden kurulması, üretim teknolojilerinin yeniden ele e, alınması gibi bir takım teklifler olunca ben hiç düşünmeden teklifi değerlendirdim. Tam bana göre bir işledim. Yani Hı -hı. kadroya varıncaya kadar her şeyi ben kuracağım. Hı -hı. E, yaklaşık bir 3 sene kadar da orada çalıştım. Hı -hı. Orayı da bir e, düzene oturttuktan sonra. FİPOL macerası öyle başladı. Peki gene 38 dakika olmuş zaman geçiyor. Ben e, müzik çalmayı düşünüyordum ama müzikle çalmayacağım hadi gözüküyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, FİPOL e, de sıfırdan. Şimdi FİPOL aslında polin diye bir şirketin yan şirketi oluyor evet, galiba. Evet %50 e, ortağı POLİN FİPOL firmasının. Kulucu evet. ortağı. E, belki dinleyicilere anlatmam lazım. O da enteresan. E, POLİN e, ...su eğlence parkları, akua parklar yapıyor. Evet. Devasa. Mütevazi şey. olmayacağım bu konuda. Onlar işte dünyanın önde gelen akua park üreticisi diyorlar ...ama bence dünyanın bir numaralı... ...akua park üreticisi, su eğlence parkları üreticisi... ...Türkiye'de, bunu çok Hı -hı. az insan belki Biliyor. biliyordur. Türkiye'de bir firma var. Dünyada öncü, lider, Hı -hı. bir numara. Peki bir şey söyleyeceğim... Sen bu akop parklarla ilgili de bilgilenmiş oldun mu bu andan? Elbette. Da... Şimdi ben e... çünkü o, o şey bana enteresan mimarlık tarafım burada şey yapıyor. Hı -hı. Yani tamam uzaktan baktığın zaman bir takım plastik borularla da eklenmiş birileri kayıyor falan filan ama orada ciddi bir mühendislik var. Ya hatta sana şeyi sordum hatırlıyorsan bu çünkü parçalar birbirine ekleniyor. Bu eklerin mükemmel olması lazım ki insanlar kayarken derileri ...sıyrılmasın vesaire... Çok, çok Ger doğru. ...gerçi arada... E, ...su bir tür yağ etkisi yapıyor... ...ama yine de oradaki en küçük bir hata... ...yaralanmadan işte... Şu, Bunu... ...şöyle söyleyeyim... ...Polin'de e, beyaz yaka personelindeki... ...en yoğun ekip mühendislik ekibi... Hı -hı. ...üst katlıdırlar onlar... Hı -hı. E, Bütün bunları taslak olarak e, kağıtlara çizen ekip onlardır. Ne yapılması gerektiğini onlar belirler. Buradaki mühendisliği, yakışkanlık mühendisliği, su mühendisliği, yapı mühendisliği, hı hı hı. işte mimarlık, hı hı. inşaat mühendisleri var aralarında. E, bütün bunlar o yapıyı e, kağıt üzerinde bilgisayar ortamında son teknolojiyi kullanarak e, yaratırlar. Ondan sonra iş Aşağıya fabrika alanına iner. Hı -hı. Orada e, benim buradaki yakınlığım e, aynı ham kullanılması. Tekneyi üreten ham madde, CTP burada da kullanılıyor. Hı -hı. Baş aktör o. Hı -hı. Sonuçta bu ham yoğurmayı bildiğim için konuya çok uzak değildim. Elbette ki hayatımda ilk defa bir akvapark nasıl üretilir görüyordum. Hı -hı. Ama... E, Benim o geçmişteki merak duygum hiçbir zaman ölmedi. Hı -hı. Sağ olsunlar bana izin verip fabrikanın içinde dolaştırıyorlardı. <gülüyor> Peki hemen şeye gelelim. Larus 40'a gelelim. Larus 42. 42 pardon. Ee, Şimdi bu bir troller. Aslında evet. lobster trawler'ın öncüsü diyebiliriz. Evet. E, Biraz çok, daha ufak, daha deniz, 12, 12 metre. Çok, yani. çok da güzel tekne. Yani benim fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla daha içine girip bakmak kısmet olmadı ama neden böyle bir tekneyi seçtiniz? Yani Çünkü Türkiye'de işte bir motor motoryatlar var, hızlı tekneler. Evet. Bir de yelkenler var. Trawler tam bunların ortasında duran ve başka bir tarzı olan tekne. Yani hızlı değil ama güvenli hızlı. güvenlik sağlayacak bir hız diyelim. Evet. Yani 12-16 civarı. Bizim yapmaya çalıştığımız şey aslında piyasada var olan teknelerle arada dolmamış bir pazar payını keşfetmekti. Hımm. Bir şirket yeni kurulurken ve tekne üreteceğiz. Dünyada da e, öncü firmalar arasına geçeceğiz. Çünkü Poli'nin felsefesi bu. Hmm. Biz bir işi yaptığımız zaman dünya liderliğini oynamalıyız. Hmm. Zaman hmm. koymuyoruz. Hmm. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra dünyanın bir numarası olmalıyız. Hmm. Teknede de bu felsefeyi önüme koyduktan sonra yapacak tek bir şey kalıyor. Çok ciddi bir pazar payı araştırması yapmanız gerekiyor. Hmm. E, dünyada yoğunlukla üretilen maliyetleri hesaplanmış ve rekabet ortalama olmayan bir tekneyle işe başlamak. Ee, bir, bir, bir, bir Hiçbir şey getirmeyecekti ee, Sizin bunun alternatifini Bulmanız gerekir ha, ben ters andım, pa yani Pazar payını kapatmış olan Bir tekneyi siz üretemezsiniz hı hı, hı. Adam bu tekneden 30 bin adet üretiyorsa hı hı. Ve artık belli bir kaliteye Ulaştıysa markalaştıysa isim yaptıysa ben de Fipol olarak Bu tekneyi üretip dünyaya satacağım diyemezsiniz hı hı. Siz kendinizde ...ki özellikleri ortaya koyabilecek bir tekne yapmalısınız. Artı bir boş alan bulman gerekiyor. Bir, bir boş alan bulmalısınız. Ben Fipol'de 24 aydır çalışıyorum. Peki hemen bir soru sorayım biraz şeytanın avukatlığı gibi. Boş alan demek o zaman o alan boşsa alıcısı yok da anlamına gelmez mi? Ha, bu güzel bir örnek ama şöyle bir cevap da verilebilir. Adamın birini iki kişiyi Afrika'ya göndermişler şapka satsınlar diye. Raporun birincisi gelmiş. Burada kimse şapka kullanmıyor. Bu saçma bir pazar. Hiç kimsenin şapkası yok. Burada şapka falan satamayız demiş. Geri gelmiş. Hı hı. Öbür adam burada kimsenin şapkası yok. Kimse şapka kullanmıyor. Müthiş bir pazar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buraya da şapka göndermeliyiz demiş. Hı hı. Bu bir bakış açısıdır. Hı hı. Pazar neden kullanılmıyor? Neden boş? Niye böyle tekne sayısı azı araştırıp ona bir karar vermez? İşte ben, risk buradadır. Tamam ben de şimdi kendi kendime cevap vereyim. Aslında tabii bu bir tür pazarlama şeyi, stratejisi. Çünkü insanlar ikna olabilen e, yaratıklardır. E, yeni ihtiyaçlar yaratırsan ona da ikna olabilirsin. Yani dolayısıyla bir alanın boş olması evet. orada tüketici ol, olmadığı anlamaya geldi. 1970 yani. yılında sizin cep telefonuna ihtiyacınız yok muydu? Vardı ama ol, olduğunu bilmiyordunuz. Evet. <gülüyor> Birileri geldi sizin cep telefonunuza ihtiyacınız var dedi. Ama şimdi hep konuşmaya ihtiyacımız var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Araçlar ne oluruz? <gülüyor> evet. Peki e, sonunda e, bir işte troller ya da lobster... E... E, lobster sınıfı bir tekne yapma kararını 6 aylık masa başında oturup altı ay süren bir dünya araştırması... ...internet, fuarlar yapılması hmm. gereken her türlü araştırmadan sonra böyle bir e, pazarda yer almamız gerektiğine karar verdik. Peki ben şeyi e, anladım doğru mudur gördüklerimden. E, var olan bir planı değil bir yeniden bir tekne çizdirmişsiniz galiba evet. değil mi? Neden? Evet. E, Alt e, su altı kesimi dediğimiz teknenin Amerikalı bir tasarımcı tarafından çok önceleri çizilmişti. Biz bunu kullanmayı eyledik. Çünkü takdir edersiniz ki yeni kurulan bir firma e, işini şansa bırakmamalı. Evet, sualtı altı mühendisliğini mutlaka çok güvenilir bir şekilde evet. halletmeli. Onu bozmadan e, dünyanın gereksinimini duyacağını inandığımız bir üst güverte çizdik ona sıfır. Daha doğrusu onu şey diyelim mi? E, bir denizde yaşam... Evet, evet, lobster sınıfı tekneler balıkçıdır. Siz e, programın Hı -hı. başında belirttiniz, tekne kültürü, denizcilik işte, e, netice itibariyle balıkçı tekneleriyle başladı. Evet, evet. İnsanların ihtiyaçları, yiyecek ihtiyaçları bir şekilde karşılanmalı. Balıkçı teknelerinden doğmuş bir teknedir lobster sınıfı, istakoz avlamak için kullanılır. Hı -hı. Dolayısıyla ilk çizimler elbette ki bu, buna yönelikti. Biz bunu... ...bir keyif teknisine... ...bir yaşam mali teknisine çevirmek zorundayız... ...netice itibariyle. Peki onu yaparken... ...ne tür kriterler var? Tamam. O zaman ben baktığım zaman bir boş... ...kabuk görüyorum. Evet. Yani bu nedir? Bu dışı işte... ...hidrodinamik hesapları yapılmış... ...hızlı <gülüyor> hesaplanmış... ...taşıyacağı ağırlık belli filan. Şimdi o zaman... ...işte bir mimarlık giriyor. Yani oturup bir programa göre... ...mimar deyimiyle bir... ...bir şey tasarlamaya başlıyor. Orada mesela... Aile kriterleri, davranış biçimleri o da değişiyor. Mesela ben gene işte bunca yıldır denizdeyim. Tespitlerim şöyle Avrupalı, batılı insanlar tekne içinde daha çok yaşıyorlar. Bizim insanlarımız ise güvertede daha çok yaşıyorlar. Evet. Şimdi bu tür yani ne kime satacağım yoksa bunu böyle bütün artık hani bu yani iletişim şeyiyle birlikte hani bu yaşamların paylaşılması ile birlikte bu planlar tekleşiyor mu? Çok girdisi olan bir problemden bahsediyorsunuz. Hı -hı. Öncelikle nasıl bir tekneyi nasıl bir e, topluluğa satmayı hedeflediğinizle yola çıkıyorsunuz. Hı -hı. Benim müşteri profilim bu deyip bir çizgi bir sınır belirlemeniz lazım. Hı -hı. Evet. Ve bu profilin ihtiyacı olan şey bu demeniz lazım. Sonra da bu ihtiyaçları o sizin kabuk... Hmm. Kabuğunuza oturtabilmeniz lazım Bunu yaparken de insanların Hayatlarını tehlikeye atmamanız lazım hmm. Doğayı Doğayı tehlikeye atmamanız lazım Hani hiç çevre faktöründen hmm. bahsetmiyoruz Hep en sona gidiyor evet, ama evet. E, yani, e, Bütün bu bileşenleri bir araya Bir torbanın içinde yoğurup Sonra da bunu sunabilmeniz lazım İşte mühendislik, mimarlık Denizcilik e, CTP bilgisi her şey burada Yoğuruluyor hmm. ve siz sonuçta Bir, bir, bir şey yaratıyorsunuz Asgari müştereklerde birleştirmeye çalışıyorsunuz. Peki hemen sorayım. E, Larus 42'nin e, fuarda var mıydı? Evet bu e, en son geçtiğimiz Türkiye'de ilk defa denizde böyle ha, bir evet. fuar yapıldı. E, Marina'da Pendik Marina'da e, İstanbul Boat Show yapıldı. Orada ilk sergiliye. Hesaplar tuttu mu? Satış yönünden evet, mi? Yok. Olur. Bu devirde şu anda kimse ciddi anlamda satış başarısı beklemiyor. Ekonomik kriz her sektörü vurduğu gibi peki, tekneyi de çok peki vurdu. Peki şey var mı? Hani tamam kriz yüzünden insanların cebinde parası yok ama şeyi sezersin. Ya bunlar bir gün parası olduğu zaman alacaklar. Kesinlikle, kesinlikle. Yani beğenildi mi tekne? Çok beğenildi. Ee, şimdi... Ben kolay kolay yaptığım tekneyi beğenmedim bugüne kadar. Hı -hı. Beğenmek de istemiyorum. Hep böyle bir pundunu bulup burası olmamış demek zorundayım işim gereği. Hı -hı. Ben baktığım zaman fuarda ciddi anlamda işçilik kalitesi gösteren ciddi anlamda hedefini tutturmuş bir tekne yaptık biz. Hı -hı. Ee, hep şöyle yola çıkarız bahtı açık olsun diye Hı -hı. üretime başlarız. Bizim teknemizin bahtı açık olacak. Ben tecrübelerime dayanarak bunu yüzde söylüyorum. Evet. Ama bunu sürdürülebilir kılmak şimdi. Bundan sonraki projemiz bu. Hı hı. Biz bir tekne yaptık. Çok güzel bir tekne oldu. Birçok insan bu teknede bize yardım etti. Bunun kalitesini aşağı indirmeden gün ve gün yukarı çıkartarak aynı tekneleri yapmamız gerekiyor. Sonuçta bu Ee, bizim bir lafımız var. Ee, yağmurdan sonra güneş açar. Ee, güneş hı hı. doğar. Sonuçta bu kriz geçecek. Evet. Geçmek üzere güneş açacak. Açtığında hazır olmamız lazım. Hı hı. Bu güzel tekneyi insanlara tanıtabilmemiz lazım. Güzel hı hı. reklamını yapabilmemiz hı hı. lazım. Peki e, bu sefer e, Denizci Hakan'a sorayım. E, bir tane motoriyat var. Bir tane de 12, 42 hepsi diyelim. Evet. Bir tane de... Swan var yelkenli. Evet. Bir de Larus 42 var. hangisi sitedenize de çıkmak istersin? Ee... Zor soru mu? <gülüyor> Zor soru. Ben e, herkese şunu söyledim önce. Ben yapmak istediğim tekneyi yapmadım. <gülüyor> ben satılabilecek bir tekne yaptım. Satılması muhtemel bir tekne yaptım. İnsanların genelinin beğenebileceği bir hmm. tekne yaptım. Hmm. Benim tekneden... Anladığım ya da teknede istediğim şey bu değildir belki. Hı. Dolayısıyla onu bir kenara itmek lazım. Ya yelken çok zevkli bir şey. Ben hiçbir evet. motorlu <gülüyor> teknede, hiçbir motorlu teknede yelkende alabileceğiniz zevki alabileceğinize inanmıyorum. Bir kere yelkende tekneyi siz gerçekten kullanıyorsunuz. Hı hı. Emeğinizi, gücünüzü, kas kuvvetinizi, hı hı. işte beyninizi kullanıyorsunuz. Tekneyi ona göre yönlendiriyorsunuz. Denizi hissediyorsunuz elinizi denize koyuyorsunuz ben tel trapez yaptım 470'te evet. bundan daha büyük bir zevk alabileceğime <gülüyor> inanmıyorum ama motorlu tekne <gülüyor> e, ailenizle birlikte kullanabileceğiniz bir gezi sınıfı teknedir. Evet. Peki bu arada ben çocukları uyarayım Gökhan Habır'a telefonla bağlanalım programın sonuna doğru geliyoruz ee, hava durumuyla bitireceğiz ee, devam edelim. Dolayısıyla ben her zaman yelken teknenin ilk göz ağrımdır. Yelkenli tekneyi severim. Ee, onu kullanmak büyük bir zevktir. Ama motorlu tekne e, amacı yönelik bir teknedir. Ee, dolayısıyla... Valla ben de yelkenli dediğim nedenlerle seviyorum. Artı ben yelkenli de kendimi güvende hissediyorum. Her şeye rağmen e, tek alternatifli bir şey... ...motor, yat, hatta bilmiyorum sizin Larus'ta kaç makine var bilmiyorum. Ç çift makine çift. opsiyonu da var, tek makine opsiyonu ha, da yani var. Yani çift Biz makine olduğu olan. zaman biraz daha güvende olabiliyorsun. Ama yani çift makinenin de da diye bir şey yok. O yelkenin ta binlerce yıl öteden beri getirdiği evet. ve taşıdığı o güven duygusu. Yani düşün ki işte bir yelkenli tekne direği kırılsa bile sana yeniden bu geçici arma... Tabii Yapma şansıyla. Yani bir malon basarsanız iyi evet, e, gidersiniz. Ya? Yani. Direğini kırsan evet. kalan parçalarından ki bu Van de Glove yarışlarımızın evet, yani evet, çok yani. hikayeleri var. Evet. var bir Bu beni çok çekiyor aynı zamanda. Yani ben işte tamam ya hallederiz. <gülüyor> i̇şte bu hakimiyet duygusu. Yerken e, tekne kullanırken siz denize ve tekneye hakimsiniz. Siz hakimsiniz. Patron sizsiniz. Motorlu e, teknede bazen patronun kim olduğunu tekne şaşırabiliyor. Evet. Evet. E, Ama sonuçta tekne apayrı bir güzellik katıyor. Şimdi. Şimdi bu arada Lorus'un Lorus 42'nin hesaplanan hızı kaç? 12.3 şu anda tek makinayla. Çift makinalı opsiyonuyla da yaklaşık olarak 17-18 NAT'a kadar çıkabiliyor tekne. Şeyi ne ekonomik hızdaki yakıt maliyeti? Yakıt maliyetlerini biz olabildiğince düşük tuttuk. Tek makinalı Perkins motorla 225 beygirle şu anda hemen hemen muadillerinden yarı yarıya kadar bir yakıt maliyetini azaltmayı planlamıştık. Hı hı. Bu tuttu ciddi anlamda yakıt maliyeti yapan bir tekne ama... Çift makinede bu birazcık değişiyor tabii. Senkronize çalıştığı zaman birazcık artıyor. Peki. E, sohbet çok güzeldi ama maalesef programın sonuna geldik. <gülüyor> ben bir program daha yaparız diye düşünüyorum. Aklımızda Umarım. Gökhan Abur var. Gökhan merhaba. Merhaba Beyzun. Ya Gökhan bu sene kestane bol çıktı. E, kış sert olacak diyorum ne dersin? E bunu seninle daha evvel konuştuk. Yalnız kestaneyle ayva da bol bu sene. <gülüyor> o bakım. <gülüyor> kar geliyor mu ki Gökhan? Valla dün akşam saatlerinde gece yarısından sonra İstanbul'a ve daha doğrusu şey tarafına hafif bir kar yağışı görüldü. Ben geç yattım böyle e, hafif lapamsı ama böyle Hı. kelebek e, misali uçuşan karlar vardı. Karta. Evet tabi aslında hava hızlı bir şekilde soğudu Trakya'da kar yağışı vardı çünkü Bulgaristan'a kadar sistem geldi fakat bize bir türlü gelemiyor çünkü birbiri peşi sana gelen alçaklar ve buna bağlı lodos var o bakımdan yarın öncelikle şunu söyleyeyim İstanbullular, Kuzey Ege'de bulunanlar, Egililer dikkat etsinler hatta Batı Karadeniz dikkat etsin çünkü kuvvetli lodos var yarın için lodos e, bayağı sert olacak gibi geliyor çünkü Karadeniz üzerine çıkmaya çalışan alçak basınç var hemen peşinden İtalya üzerinde bir başka alçak basınç var bunlar birbiri peşin sıra geliyorlar ve pazar günü yani yarın için ikisi tam Kuzey Ege'de bizim üzerimizde birleşecekler ve hızlı bir şekilde tabi Bugün hava sıcak, soğuktu, havayı biraz yükseltecekler ama havanın ısınmasıyla birlikte tabii yağışlar giderek etkisini artıracak özellikle yarın akşam saatlerinden itibaren ki öğleden sonra hafif hafif başlar diye düşünüyorum. Kuvvetli sağanak yağmur var. Dün olduğu gibi İstanbul'da içi var. Peki ama Gökhan, dün İstanbul'da o televizyonda seyrettiğimiz kepazeliği sağlayacak kadar bir yağış yoktu. Orada ciddi bir mühendislik hatası var ki. Zaten Türkiye'de bütün olayların çoğunda doğadan çok mühendislik felaketi olarak yaşanıyor. Onu, onu hep vurgulamaya çalışıyoruz. Yani şehircilik meteorolojisini göz önüne almadan yerleşim yerlerini yaparsanız, dere yataklarına bine, yerleri kurarsanız... Yani dün Allah'tan ki... Ee, otobüste gece seferden gelmiş otobüslerin alt tarafında uyuyan şoförlere bir şey olmadı ben ona seviniyorum hmm. çünkü biliyorsun altta onların yatak yerleri vardır baya telaşlanmıştım çünkü hakikaten otogar e, sular içindeymiş bizim muhabir arkadaşlar e, botlarla gidip röportaj yaptılar evet. e, bu, tabi bunlar olacak şeyler değil İstanbul'un yağış rejimi bellidir yani belli dönemlerde yağış yağmadı diye mutlaka yağmayacak anlamına gelmez ki yarın da yine bu şekilde bir sağanak yağış var özellikle gece saatlerinde yine kuvvetlenecek çünkü yarın kuvvetli lodosun peşinden yer yer fırtına gibi ezecek lodosun peşinden gece yarısına doğru hızla karayere dönecek rüzgar dolayısıyla yine dün akşam gördüğün gibi senin yine karla karışık yağmur ve kar görülebilir bu kuvvetli karayelle birlikte Hı -hı. Ama Lodos ve Karayel sürekli birbirinin yerine almaya çalışıyorlar tabii. Ve yarın değil de pazartesi günü yarına ısınmanın peşinden pazartesi günü tekrar Karayel'le hava soğuyacak batı bölgelerde. Ama hemen şunu söyleyebilirim. Bu haftanın hakim rüzgarı pazartesiden sonra Lodos. Hı -hı. Dolayısıyla sıcaklıklar yine ortalamaları civarına çıkacak. 8 dereceler, 10 dereceler hatta yer yer çarşamba günü 12-13 dereceler, 14 dereceleri yine bu hafta olduğu gibi görebilir ve dolayısıyla İstanbul için şöyle gerekirse pazartesiden sonra hemen hemen hafta sonuna kadar yağış yok. Peki Gökancığım zaman bitti yine. Tamam. <gülüyor> çok teşekkür ediyorum. Ben Haftaya görüşüyoruz. Görüşmek üzere hoşça kalın. Evet Hakan Şanlı'ya çok teşekkür ediyorum. Yani çok çok teşekkür keyifli ederim. bir sohbet oldu. Ee, zaman ayırıp geldiğin için çok teşekkür ederim. İleride bir programlı daha Umarım. mutlaka yaparız. Evet açıkçası bu hafta da böyleydi. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın.